Şimdi isterseniz bugün bunu biraz daha açmaya çalışayım. Osalık diye dediğim şeyi belki en iyi anlatabilme yolu e, tavlaya geri döndük, yani zar atmaya. Ama aslında isterseniz yazı turadan da başlayabiliriz. Yani bir madeni parayı alıp havaya attığımız zaman ya yazı gerektir ya da tura. Dolayısıyla iki kişi arasında yazı mı tura mı oyununda yazı da desem, tura da desem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 ben 1 gelecek dersem şansım 1/6. Bir. Yani 1 bir gelme olasılığı 1/6. Yazı burada ise yazı gelme olasılığı 1/2, tura gelme olasılığı da 1/2. Şimdi zar atıldığında 1 sayısının gelmesi olasılığı 1/6. 2'nin gelme olasılığı 1 bölü 6, 3'ün gelme olasılığı 1 bölü 6. Tabi zarımız hilesiz diyoruz. Hepsini topladığımız zaman 1 ediyor. Şimdi bir şeyin olasılığı mutlaka olacaksa bir olay, onun olasılığına 1 diyoruz. Nasıl bir olay? Yani yazı tura attığımda ya yazı gelecek ya tura dersem e mutlaka kazanırım. Bunun olasılığı 1. Mutlaka olacak bu dediğim şey. Ama mesela zar attığımda 7 gelecek dersem böyle bir şey gelemez. Tek zar atıyorum. 7 diye bir sayı yok. Bunun olasılığı da 0. Yani bir olayın olmaması kesinse onun olasılığı 0 diyoruz. Asla olamaz. Olması ise mutlaka gerekli ise ona da 1 diyoruz olasılığını o olayın. Yani zar attığımda mutlaka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 Mesela dört dört atma ihtimalim gene bir bölü otuz altı onu biliyoruz ama e, toplamı iki zardan birlikte elde ettiğim sayıların toplamı dört olacaksa bunun ihtimalini e, bunu da bir hesaplayabilirsiniz bu da zor değil yani bir üç gelebilir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 İlginçtir. bunu deneyebilirsiniz. Şimdi toplamın iki zarda 5 gelme olasılığı 4/36. 6 gelme olasılığı 5/36. 7 gelme olasılığı 6/36 yani 1/36. Eee bir şey beliriyor değil mi gözünüzde?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 O aynı e, toplamın 6 gelme olasılığı gibi. Yani 5 36. 9 gelme olasılığı hı, o da aynen 5'inki gibi. Yani 4 36. Bunu böyle e, yapabilirsiniz. Demek ki iki kişi arasında bir oyun düşünsek, biz desek ki bir kişi zarı atıyor, öbür kişi de diyor ki toplam şu gelecek.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 Toplam 7 gelecek, iki zarın toplamı 7 gelecek derseniz kazanma şansınız daha artmış oluyor. Ama böyle e, hep tavlada görürsünüz, işte hep yek geldi, 4 jar geldi, buna atan çok sevinir. E doğru haklı 1 36 onu elde edebilmeyene şansı. Yalnız tabi olasılıkta hiç unutmamamız gereken bir olay var her zar atışı birbirinden bağımsızdır. Yani tek zarı attığımda 5 gelme olasılığı 1 bölü 6 veya 1 gelme olasılığı 1 6 bu şu demek değil. Ben 5 kere zar attım arda arda. Hep 2 geldi, 3 geldi, 1 gelmedi. Ben 1 arıyorum. 6. da olasılık 1 6 idi ya. Mutlaka 1 gelecek. Hayır hiç öyle bir şey yok. Çünkü her zar atışı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 Don't you cry One of these mornings You're gonna rise up singing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 49 sayı var. Buradan 6 sayı seçeceksiniz. Hmm. Şimdi her kolon içinde belli bir para ödüyorsunuz. Bunu da sordum. Ee, zannediyorum bugünlerde bir kolon için 150 bin lira ödeniyor. Çünkü 8'lik bir kupona 8 kolonluk bir kupona 1 milyon 200 bin lira ödüyor musunuz? Öyle söylediler. Loto oynayan arkadaşlarım benim. E şimdi diyebilirsiniz ki ben öyle bir şey yapayım ki bu 49 sayıdan hangi 6 gelirse gelsin ben mutlaka büyük ikramiye kazanayım yani 6'yı bileyim. Şimdi bir kolon oynadığınız zaman evet bir kazanma olasılığınız var düşük bir kupon oynadığınız zaman yani kupon 8 kolonlukmuş e kazanma olasılığınız daha da yükseldi.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 Oynamanız gereken minimum minimum en az kolon sayısı 13 milyon 983 .816. Yani ama bu kolonları da doldururken çok dikkatli doldurmanız gerekli Yani ee, 13 milyon 983 816 kolon oynarsanız bu kolonların her biri birbirinden farklı olacak. Unutmayın. Mutlaka ve mutlaka lotoda altı tutturursunuz. Şöyle bir hesapladım. Ee, bunun için kolonuna 150 bin liradan kaç para ödemek gerekti? Yani bunda bedavaya oynatmıyorlar insana. Ee, o da galiba şöyle çıkıyor. 2 trilyon 97 milyar 572 milyon 400 bin lira ödemeniz gerek. Onun için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 Toplam 7 gelme olasılığı, ne bileyim 6 gelme olasılığından daha fazla. Toplam 5 gelme olasılığından daha da fazla. Ama 8 gelme olasılığı, 7'den 7 gelme olasılığından, toplamın 7 gelme olasılığından, toplamın 8 gelme olasılığı daha düşük. Ee, ilginç yani biraz insanı e, aldatıcı bir e, yanı var bunun. Şöyle bir hesap da yapabilirsiniz. Diyelim ki bir futbol sahasında maç oynanıyor. Yani sahada 22 kişi var. Pardon, 23 kişi var. Bir de hakemimiz var değil mi? Orta hakemimiz onu unutmayalım. İşte 11 kişi sarı takımda, 11 kişi kırmızı takımda ortada da bir hakemimiz var, 23 kişi. Şimdi bu futbol sahasında olan bütün oyuncuların ve hakemin 23 kişinin doğum gününü ve ayını saptayalım. Yılını değil yılını vazgeçelim. Yani işte 10 Şubat'ta doğanlar, on sonra 5 Temmuz'da doğanlar 13 Mart'ta doğanlar gibi. Yani yılı 1970 mi? Yılı 1980 mi? Onu aldırmayalım. Bir tarafa bırakalım. Sadece doğum günü ve ayı. İlginçtir biliyor musunuz? 23 kişi arasında aynı gün aynı ayda doğan iki kişi bulma olasılığı yarımdan daha fazla. Yani dirisi size derse ki ben iddia ediyorum ki bu futbol sahasında şu anda oynayan takımlardaki oyuncular ve hakemi de katarsak bunlara bu 23 kişinin İçinde hiçbirisi aynı doğum gününe sahip değildir diyelim mi? Siz de dersiniz ki hayır ben de iddia ediyorum ki en az iki kişi var ki aynı doğum günü gün ve ay olarak aynısına sahiptir. Siz daha şanslısınız bu iddiayı kazanmadan. Hele bu sayıyı biraz arttırırsanız yani nasıl arttıralım hadi yedek kulübesinde oturanları da katalım bu işin içerisine.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 ama tabi böyle iddialarda, e, büyük paralarla da e, iddiaya girmek de hoş bir şey değil muhakkak değil. E, Bu nasıl hesaplanır? E i̇şte bu da hesaplanabilir. Esasında olasılık e, matematiğin e, alt kuramlarından, alt teorilerinden bir tanesi. Nereden çıkmış dersiniz? E, gayet basit. Oyunlardan, şans oyunlarından çünkü şans oyunları zannediyorum eskiden beri var. Bir müddet sonra insanlar fark etmişler ki bu şans oyunlarında örneğin 6-6 geldiği zaman tavlada insanlar çok seviniyor. Ama 6-1 geldiği zaman ona da seviniyor ama yani ona daha az seviniyor. Neden? Çünkü dediğim gibi 1-6 yani kırmızı zar 1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 17. 18. yüzyıllarda diyebilirsiniz. Hala bu gelişen bir teore mi? Evet. Ama tabi orada uğraşılan şeyler tavlanın dışında veya lotoda altı bulmanın dışında. Yani matematikçilerin bir kısmı mutlaka olasılık teorisiyle uğraşıyor. O teoriyi daha geliştirmeye çalışıyor. Ama pek öyle lotoyla